Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu Ya Mu'in, Ya Hennanu, Ya Mannan, Ya Kerim, Ya Gaffar, Ya Rahim, Ya Rahman. Mevlana İmamir Rabbani, Taddesallaha Sırrı Hussamadani, Geçen haftaki derse olan satırlarda buyurdu ki, Kralp, Cenab-ı Celle Celal komşusudur buyurdu. Mele'ye insan kalbinden daha yakın olan bir şey yoktur. Bundan dolayı sizi hangi kalp olursa olsun, ister ve Müslüman kalbi olsun, isterse günahkar kalbi olsun, incitmekten sizi sakındırıyorum. Kalp konusunda hassas olun. Çünkü insanın komşusu günahkar bile olsa dünyada, kapı konuşun günahkar bile olsa, onun himaye edilmesi gerekiyor. Hakkı ve hukukunun gülürtülmesi gerekiyor. Öyleyse aman ha, aman ha! Bu kalp kırma konusunda hassas olun, dikkatli olun. Kalp kırmaktan sakının din dini, İslam'da bir kaide vardı dedi sultan, o da küfür ki en şehidin içti, işte. küfür ki onları Teala'yı inkar etmektir. Dini, İslam'a sayıp sığmektir. Mevla'yı incitmenin en âlâsı Mevla'ya küfretmektir. Küfürden sonra, bu küfürden sonra kalktırmak kadar daha korkunç ve dehşetli büyük bir günah yoktur buyurdu. Küfür birinci sırada geliyor. Kafirlik ve gavurluk birinci sırada geliyor. İkinci sırada insan kalbi incitmek geliyor. <gülüyor> Bu niye böyle oldu sultan? Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya insanı en yakın, en kestirme yoldan ulaştıran insan kalbidir. Mevla'ya giden en efendim sağlam yol, kalpten hareketle gidilen yoldur buyurdu. Sultan'dan ona buyuruyor ki ''Vel halku bütün mahlukat var ya, vel halku bütün mahlukat var ya, ister hayvanat olsun ister cemaat olsun ister insanlar olsun fark etmez. Vel halku küllü'ün yaratılmış olan ne varsa hepisi Abidullahi Subhanudu. Bunlar Mevla'nın bunlar Mevla'nın kullarıdır, köleleridir. Madem ki bunlara Cenab-ı kudret ve hıyıketini deydin, öyleyse Mevla neye bekunduysa o muhteremdir, saygındır, onun onuru ve şerefi vardır. Öyleyse, وَالْضَرْبُ وَالْيِعَانَةُ Vurmak, hakarette vurmak, incitmek, لِعَبْدٍ Bir kula karşı hakaret almış, efendim hareket, ister fiili olsun, El, kolu, bacak hareket olsun, isterse bakışlar hainca olsun, isterse işte ee, sözde olsun, nasıl olursa olsun Merya'nın kullarına karşı hakaret, tahkir, evi vurmak ev yaşasınken. Kim olursa olsun bu, kim olursa olsun bu türlü işler, bu türlü filmler, kene <gülüyor> yumucu bu izan evlâgu, o kölenin sahibi olan Efendisi olan Zat'ı mutlaka incitecektir. <gülüyor> Eskiden dergahlarda, pekkelerde, ecdad zamanında bir adet vardı. Bir mürit, eğer bugün başka müritle konuşacak olsa, hatta, cemiyetin umumunda, genelinde dahi bir tarikleri vardı. O da, eğer bir tarikat sahibi olan bir insan, bir kelime konuşacağı zaman önce bir düşünürdü. Önce bir düşünürdü, önce bir düşünürdü. Nerede kaldı böyle içmek böyle? Nerede kaldı böyle yara yara gitmek icabında? <gülüyor> Kelimeden adam kork Önce konuşacağı kelimeyi bir düşünürdü. Benim kullanacağım, konuşacağım kelime kaç gram gelir? Bu kelime karşındaki zatı rencide eder mi etmez mi? Acaba zihninde kafasında bir vahşet, Oluşturur mu, oluşturmaz mı? Haa! mesela ki sanki karşıdan Mevlâ'dan ona bir icaza gelirdi, onu söyle diye, ondan sonra kelimeyi kullanırdı. Mesela, geldi ki birisine lambayı diyecek icabında değil mi? Lambayı yak demezdi, yok derdi ben yak kelimesini kullanmayayım. Çünkü yakmak cehennemi fatıra getiriyor. Ben karşımdaki Müslümanın zih zihnini, Hatırını ateşle, yangınla meşgul edersen onun ruhuna ürpertiveririm derdi. Kelef ona eziyet etme hakkın yoktur derdi. Öyleyse yapmak kelimesini kullanmıyorum derdi. Derdi ki lambayı yak diyeceğine lambayı aydınlatır mısın derdi. Doktora gitti, muayene oldu. Doktor, doktor önce onun kalbini bir derdi, onun kalbini bir fethederdi, önce onunla bir sohbet ederdi, seviyeli, kariyerli bir insanın, sıradan kariyeri sevgisi olmayan bir insana hal hatır sorması onu, onu abat eder. Ooo hoş geldin, sefa geldin, nasılsın, iyi misin, ne var ne yok ya, seni çoktan beri gör, görmedin, ne var ne yok, işler nasıl gidiyor, çoluk çocuk işte falan, oğlunu evlendirdin mi, kızı evlendin mi, e hayvanların nasıl, tarlan mahsulün nasıl dasa, hasta bitti zaten ya, övgü bitti zaten. Neticede nerede ne şikayetin var derdi? E, doktor bey şu an işte ağrı e, doktor bey onun muayene ederdi. Ondan sonra hasta ona şimdiki gibi olduğu gibi yani fazla borcumuz, eğer cezamız da doktor bey sanki orada bir cinayet işlenmiş, bir mahkeme kurulmuş. Ondan sonra eee buna benzer garis garis ki kelimeler e, öyle değil de ya. Müşteri derdi ki ya, hasta derdi ki, efendim bizim şükran-ı ne teşekkür buyrulur derdi. Maddi teşekkürünüz nedir efendim derdi. Böyle kibar yolu bir kelime kullanırdı. Doktora hürmeten. Şükran-ı maddiniz ne efendim? Doktor da yüz milyon. Demezdi ya, efendim şu kadar işte miktar.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 Çünkü kalp kıran iftihar ediyor, kalp kıran havasından geçinmiyor. Ee, kalp kıramayan da, ah ben de bir kırsam diye falan sevda duyuyor. Sen Amerika mısın sen he? Sen Rus musun feyeti affedersin? Sen Avrupa musun feyeti? <gülüyor> Bu kafirin işi diyor, yemek içmektir diyor. Bunların yeri cehennemle tabi diyor Cenab-ı Celle Celali. Sana böyle olmak yakışmıyor, bana böyle olmak yakışmıyor. Anne ve lakin, anne ve lakin, ne oluyorsa bu nefsiyenlere bizi bitirdi. Şahsen şimdiye kadar kimin talibini rencide ettiysen bir şey yapmamışımdır. Onu hatırlıyorum. an ve lakin, o laki sözünden bir şey kırılmış ise veyahut da başka bir şeyle meşgul olduğundan dolayı eğer yani ona gerekli alakayı gösteremediğimden dolayı kafirini rencide ettiysen kardeşlerimden hakkın helal etsin. Malla caminin duyurduğu gibi ben bu dünyaya kalp kırmaya gelmedim, gönül rencide etmeye gelmedim ama şu da vardır. günev bir Balgadi Kuddiye ki Hidâ sahât-ül-mahabdâ,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 Sultan dedi ki, ''Vaddar'ı evet, ve ihaneti öyleyse Mevla'nın kullarına vurmak, onları akar etmek, li'abdin.'' <gülüyor> Ey ya şahsıyken, Mevla'nın kulu, Mevla'nın kölesi olan senden, kim olursa kılalım, ''Yaa, yapma, kâne yücubu îzâ ömerlâdu.'' Bu hareket, bu hareket o kulu, o kölenin sahibi olan, eee? Ve Efendisi de edecektir. E sen de ben de Mevla'nın kulu olduğumuza göre sen beni, ben seni rencidecek olsam birinci derecede seni ondan sonra ondan sonra senin sahibin olan Mevla'yı rencid etmiş olurum. İmam Azam Ebu Hanife, Rahimallahü Teala yolda giderken minderi ihtiyar, istemeyerek elikadama dokundu. Adam da sinirli birisiydi döndü, İmam Nazım'ın e mübarek yüzüne bir tokat e aşk etti. Bir tane vurdu, öyle vurdu ki yani parmaklarım izleri çıktı. İmam Nazım'a yani dedi ki bana bak dedi. Bak ben yolda gidiyordum dedi, gidiyordum dedi. Elimde olmayarak dedi mingar-i ihtiyan sana dokundu dedi. Bak bunun dedi, hesabını sana sormaya gücüm var dedi. Aynisiyle sana kısas yapma dedi. Gücüm hakkında vardı var dedi ama yatmayacağım dedi. Yatmayacağım dedi. Bu bir, ikincisi, Ya allah Teala beni eğer cennete koyacak olsa koyduğu cennete bakacağım içeriye diyor. Eğer sen oradaysan o cennete gireceksin. Sen orada yoksan o cennete girmeyeceksin. Diyeceksin ki Ya Rabbi bana dünyada ortak var ya onu da buraya koyarsan senin cennetine gireceğim. Adam bitti zaten. Adam erdi, eri mere zendurma gibi eridi bitti. Ahmed bin Hanbel aymaylar daala ve İmam Malik ve Radiyallahu anhum Teala ümmet işkence gördü hapishanede. İkisi de kendilerine işkence ve fan işkencesiyi verdi, azap Ondan sonra hakkımız sana helal olsun dediler. Ela Ahmed bin Hanbel dedi ki ben yarın huzur cezada mahşerde bana işkenceden iyi yanıyor. Görmüş ee, Görmüşseydik işkenceden dolayı omuz kemiği çıkmıştı. İmam-ı Malik yedi dayaklardan zaten bir acayip olmuştu. İmam-ı Malik Hanife de gene herkese öyle. 120 tane kırvat yedi. Metin Çevre dedi ki ben Rabbim'in huzurunda bana işkenceden eden adamdan davacı olmayacağım dedi. Çünkü Cenab-ı Celle ona azap etmesine vesile olacak bir şikayetle Cenab-ı Celle Celaluhu'yu e meşgul etmeyeceğim dedi. Affetsen ne lazım gelir ki buyurdu. Şimdi Amerikan bislerimi bilge de seyrede seyrede öldülen o. Bitirin dişini bilmem ne. Tabanca birinci sırala şimdi şu an. Vurmak, kırma, bekme, ondan sonra bu da ne akşinin meda oldu? Allah-u Teala düştüğümüz bu kartalardan, hortalardan hepimizin masunu mahfuz eylesin. Anan, başta mesela. Anana, babana of bile deme diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Nerede kaldı bar, nerede kaldı serpuşetim etmek, onlara sahip sormak vesaire. Of bile şeriat izin vermiyor. Kühnâs İbni Hasan Rahimallahu Teâlâ anasının altını temizlerdi, anasının altını temizlerdi. verdi. Süleyman İbni Ali dedi Allah dostu dedi ki ona, ya di bak sen erkeksin dedi. Ananma, ananın altını temiz al ben sana para vereyim, sen verdiğin parayla bir hizmeti tut da annenin altını o temizlisin buyurdu. Kühnâs Rahimallahu Teâlâ buyuruyor ki, nam-ı bu zatı çok nefederdi, eder. halleri var. Künas Rahimullah Teala buyurdu ki anam beni çocukken diyor bana hizmet etmek için başkasına razı gelmezdi diyor. Anam diyor bana hizmet verirken diyor bana hizmeti kimseye kaptırmazdı diyor. Anam diyor bana diyor parayla hizmeti tutmadı ki ben şimdi anam bakarken diyor başkasına anama hizmet etmesine razı vereceğim diyor. Ana! Ana kanki! Şakifi der ki, e, kötü ses yolları, kötü bir adamı görüp de, yamuk ve yanlış bir adamı görüp de, kalbinde ve gönlünde ona karşı merhamet duymayan bir insanın hali, ondan daha kötüdür buyuruyor. Eee, ne bu peki bu kurularda kibirler peki? Yıkılmış bir garibanı görüyorsun, bir düşkünü görüyorsun peki? Ya arabana taba oluyorsun, ya parana, ya binmen nefsine vesaire, ona böyle tavuk gözüyle bakıyorsun. Senin de benim de halim var ya, ooo senin hor vakir gördüğün kişi var ya, ondan çok daha fena diyor. Şakır ki deri Ne sürdü bu. Mevlana kudise sürdüm buyurduğundan ayrılma, ayrılma, gözün gönlün eğer gül ise, Gözün gönlün eğer gülse sen gülis Gözün ve gönlün düşüncen eğer dikense sen dikenistansın. Sen var ya o zaman sen sen var ya insan değilsin diyor. Sen hamamın külhanına hamamın ocana atılan bir odunsun. Odur. Burada mahkeme kuruluyor. Herkes kendini silgeye çeksin. Burası kimsenin bir hanet kürsüsü değildir burası. İdham kürsüsü değildir burası. Burada kaide, kural söyleniyor. Herkes ona ke göre kendisini peki mahkeme etsin. Davacı da sensin, davalı da sensin. Al nefsini karşına, artık tokat mı atacaksın ona? Tekne atacaksın ona? Kendine tabanca çekeceksin, bıçak çekeceksin? Ne yapacaksın ya? herkesin derdi kendisine dava olarak yeter. Peki, bir köle olan bir insana hakaret, köle olan bir insana hakaret, eğer onun efendisine hakaretse, <gülüyor> Umumi manada kesin kez, belki, ya Cenab-ı durumu ne olacak diyor. Eskiden savaşlarda esir alınan erkeklere köle deniyordu. Kadınlara cariye deniyordu. O eh, böyle bir köleye hakaret, Hoke'de sahip olan Müslüman'a hakaret olduğuna göre veya bir başka bir tabirle senin keciğine köpeğine bir hakaret bağırıp çağırmak veya çocuk çocuğuna hakaret sana hakaret olduğuna göre ve bütün mahlukat peki Allah'ın kölesi olduğuna göre ya mahlukata hakaret neyin nesi oluyor? Muhire ibn-i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 Kırılmasın insan kalbi, o kedi insan hareketiyle rencide olmasın diye. Sultan Fadi cennet mekan savaştan dönüyor, yorgun, argın ondan sonra. Git git geliyor böyle sanki, savaş bu. Büyük bir susuzluk ona arız oldu, bir ev er gördüler yolda. Dedi ki gideyim şuradan dedi, bir su ayran bir şey isteyin. Vurdu kapıya tık tık tık bir koca karı çıktı. Dedi ki aleyküm selam Anacım dedi biz dedi, uzaktan geliyoruz dedi. Usandım dedi var mı bir su ayran bir şey vesaire tamam. Kadın bir tas ayran getirdi Sultan Fatih'e. Ama üzerinde bir tane saman çökü attı. Verdi Sultan Fatih'e. Sultan Fatih önce kırıldı böyle rencide oldu. Yani senden iyilik isteyeme, böyle senin yani üzerinde saman yüzen ayranı mı diye vesaire. İç ki, böyle ikide bir de böyle, o saman çöpünü böyle it, itekiyor eliyle dedi, böyle, o şekilde içti ayranını. Dedi ki anacığım Allah razı olsun dedi, nineciyim dedi, ne dedi. Ama dedi bir şeyi anlayamadım dedi, bu saman çöpünü dedi, buraya nasıl koydun dedi. Sen devletin padişahına bu hakaretle onu rencide etmeyi hiç düşünmedin peki? Dedi ki, padişahım, padişahım dedi, onu ben tas'ten koydum dedi. Niçin dedi, sen yoldan geliyorsun dedi, terbisin dedi. Yoldan oldun, ana, ana, sen yoldan geliyorsun dedi, yorgunsun dedi, terbisin dedi. Ben eğer o saman çüpünü oraya koymasaydım dedi, sen bu bir tas ayrını yükmeyince bilirdin dedi, dokunabildi sana padişahım dedi. saman çüpü koydun, nefes tefek içesin diye. İnsanların ne zaharı oldu, oldu bize peki, bugün şimdi onlara da onların bırakmış olduğu mirasa sayıp sövmek moda oldu değil mi? Osmanlı yaşadığı dinsizdir, dinsizdir, dinsizdir. Sufudur reşat vel esunuyel iver reşat diye on bir bir kitap vardır, ilk defa meşredildi o, 700 yıl önce yazıldı. İmam-ı diye Şam-ı Şerif'te Salih'iye, kabristanlılar orada yatıyor raza. Onun 10. cimde tadav Medine bahsine bakın. resul ki Mekke'ye ve Medine'ye hizmet eden millete Cenab-ı Celle yardım eylesin. Her iki dünyada o milleti adiz yeditsin Resul-i Ekrem, resul Ekrem sellem, olduğu bir milleti peki tenkil etmek ne oluyor? Böyle konuştuğum zaman daha kuana gülüyor mu laflar? çimik yaptı. Türkçülük yaptı vesaire filan filan şudur budur, öyle mi peki? Kalk kırmaktan nasıl görürüz, değil mi? Yine yani şimdi orada da vudu vudu vudu konuşuluyor. Ama bakın şunu itiraf ediyorum, şunu söylüyorum ben emanetçiyim, ben emanetçiyim. Ne oluyor bu insanlara peki? Ha? Ne oluyor ya? Eğer günah istiyorsan, meşguliyet istiyorsan senin günahın sana yeter kardeşim. Sen niye başkasıyla uğraşıyorsun peki? Ama bak efendi buradadır. 20 sene önce aynı şeyi bana da söyledi, bir takıca arkadaşlara söyledi. Benle uğraştılar zamanında, seninle de uğraşacaklar <gülüyor> Ne yapayım peki, konuşmayayım ben bunları peki, söylemeyin peki, ne konuşacağım ben? Amerikayı mısa mı ben, usulü ben size peki? şurada kurulan bir ruhani meclis vardı. Şunun kaderi ve kıymetinin ne demek olduğunu bilseniz var ya, sokuyla sizi buradan kovalsan gitmezsiniz, Saçımı Saçını sakalamıyorlarsınız, akşama kadar konuş vesaire dersiniz icatında. Bu kadardan iyi insan dile vuracaktı yahu. Ama işte oluyor. Ne yapalım, yemek, balık yerken bazen istenmeyerek de 40 tane kılçık takılıyor. İlla birisi böyle sanki dilinde mayasır var böyle, illa sataşacak. Nalman al cani kudyesirru, ne güzel buyuruyor. Üç çeşit insan vardır diyor, bir enbiya vardır, halleri bellidir, diyor. bir de efendim evliya vardır, onların da halleri bellidir, bir de yılan gibi akrep gibi sokan cinsler var, işi gücü sokmak gibi ısırmak diyor. Sen daha dünya gelmeden senin var ya, senin raporların geldi geldi haberin olsun ama ama sen ki yani canın yanmasın diye bak şurada ne emek sarf ediliyor, neler söyleniyor peki neler? Resul-i ne güzel diyor: bu, ben sizin eteklerinize asılıyorum diyor. Ateşe düşmeyesiniz diye, cehenneme gitmeyesiniz diye, siz illa benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz diyor. Böyle olmak gerekirdi peki? Fennâşşeyh-miz Sultan Fatih peki ayranla sanan köpü koyan kadıncağız. Padişahım birden içmeyesin diyor, dokunur sana diyor. Padişah peki, aa geliyor o kadına efendim bir şey tepkisi bir gönlünü nasıl alabilirim peki? Devlet başkanı ve padişahı düşünen bir millet? Gönlü rencide olmasın diye tır tır titreyen bir millet, icabında o saman çöpünü koymasaydı belki Fatih diyecekti ki, belki diyecekti ki yahu,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 Allah şebnir Mevla peki, Ellezihüvel nâlikâlecil uâki, peki ya Cenâb-ı Hak Celle Celaluhu'ya olursa, durum nedir peki, öyleyse, Velâ yutasardahu fi hâlkihi, Cenâb-ı Hak Celle Celaluhu'nun hakkında, kesinlikle yetki kullanılamaz. Mevla'nın peki yaratmış olduğu ne olursa olsun, ne olursa olsun, ne olursa olsun peki, tasarrufta bulunamaz illâ Mevla ne kadar müdahale ettiyorsa, aha o kadar. Süleyman <gülüyor> Şurayk, Re'inallahu Teala, sofrayı oturdu, yiyecekti. Baktı ki efendim, size sofranın üstüne bir karınca geziyor böyle. Hayvan birşeyi arıyor, iyi. Tuttu neyse hayvanı aldı eline, e, bıraktı yere. Hayvan gerisini geriye gitmeye başladı. Hayvanı takip ettim, Şurayk. Sübihal-i Sevr, Re'inallahu Teala da aynı hadiseyi bir de o yaşadı. Adal'taki hayvan yuvası nerede? 3 kilometre karıncanın peşinden gitti. Karınca da, yani akıllı bir hayvan demek ki, e, o da böyle din din din gidiyor. Yani yuvasını gösterecek şey Süfyan-ı Sevriye, Nam-ı Süreyke. 3 kilometre diyor, peşinden gittim karıncanın diyor. Karınca geldi yuvasının başına diyor, baktım ona, tamam yuvasına gidiyor, burası yuvandır diye. Ve sübiyyad allah Teala ondan sonra her gün diyor 100 kilometre yol yürüdüm diyor, karıncanın diyor, yuvasının etrafına un bırakmak için. Karınca gönlü! Karınca gönlü! Aradan da bastın biliyorsun, peki, bir kedi gezdin peki, veya bir tavuğu horoza ezdin icabında, veyahut bir sınıra vurdun vesaire, onun böyle şeyler devam vesaire. Karıncadan sen ibret al, karıncadan bir işaret al. Karıncanın hukuku, karıncanın gönlü ki bu kadar muhteremse, ya insan gönlü ne oluyor? Bir cemiyette var ya, ecdadlarındaki bir cemiyette üç hususiyet varsa o cemiyette huzur vardır. Orada yaşa derlerdi. Bir toplumda, bir cemiyette, bir cemaatta merhamet varsa, mahabbet varsa, hürmet varsa iş tamamdır. Mahabbet varsa, merhamet varsa, hürmet varsa iş tamamdır. Mahabbet varsa, merhamet varsa, hürmet varsa o cemiyette yaşanır.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 Şimdi bir psikolog bir söyleyecek, vay be, ne muazzam tespit yaptı vesaire, evet. sen ne diyorsun hemşerim ya, ne diyorsun ya, şu markete şu mağazaya gir bak burada ne güzeller var, psikolog kim oluyor Mevla'nın yanında, veya Mevla'nın dostları yanında. E, ne, neyse bir dâkilim, tamam o doktordur hürmetimiz vardır ama lütfen o kadar da abartmayalım. tamam mı? Yani herkesin kadir ve kıymeti ne, ne kadar ise o kadar da kalsın. Mevlana Şibri Kudret Sırrı'ya bir doktor getirdi hastaydı. Adam geldi gelir gelmez Mevlana Şibri Kudret Sırrı'ya basıldı etmeye. Adam daha hiçbir şey demeden çekti gitti. Dediler gün ne oldu, nesi var? Yahu dedi ben geldim buraya da onu tedavi etmedi nereden nereden şimdi dedi. O beni tedavi etti dedi, Ben ben ne yapacağım ben dedi. İmam Muhammed'e efendim e, bir doktor getirdiler, e, işte şudur budur, böyle bir işte mübahasa yaptılar. İmam Muhammed bir şeyler söyledi. Adam çıkarken dedi ki, dediler ki nasıl buldun İmam Muhammed'i? İmam Muhammed'in sözlerini vesaire dedi ki, Doğru mütefeddinin, hayr-ı müteahhirin dedi. Biz gibi insanların, büyüklerin, affedersin, çişleri bizim sözümüzden daha hayırlı dedi. İmam Muhammed doğru konuşur dedi. Ben yanlış konuştum dedi. <Gülüyor> Bak nasıl gönlü yatıyorlar görüyor musun? Değil <Gülüyor> mi öyleyse bir daha muhabbet hiçbir zaman sevgi hiçbir zaman dede saygısızlığa <Gülüyor> insanı yani e, kasten götürmemeli insan hareketlerine sahip olmalı sahip olmalı bakın. Husisi mekanlar vardır, husisi zamanlar vardır. Husisi mekanda, husisi zamanlarda işlenen günah da, sevap da, sahip zaman ve mekanlardan çok daha farklı muamele görür. Bu sokakta Allah göstermesin, bir yanlış yaparsın, tamam diyelim, bir günah da aldık icabında. Ama o yanlış burada yapıldığı zaman, o üçe beşe katlar, o üçe beşe katlar. Burada mesela diyelim bir günah işlersin nazallah Mekke'yi i kerevete mi Cilemi mi aynı şeyi yaparsın yüz bin kat daha fazla namle görürsün hem şer babında hem hayır babında eee, ama burada gözlerimize neler çarpıyor neler neler çarpıyor neler neler neler neler hani ya biz kova olsun diye çeşmenin altına kova yaymıştık bekledik 40 günün sonra doldu diye kaldırdık kovayı ne kovanın diyor. Din hassas hesaplar ve dengeler üzerine kurulmuştur. Hastaneye gidiyorsun kan tahalli istiyorlar, büyük abdest tahalli istiyorlar, yok kalp elektronik istiyorlar, beyin elegesi istiyorlar. Oradaki en ufak peki oynamalar peki, hatta kandaki mesele alıyorlarları, akıyorlarları, rombositleri, mekositleri sayıyorlar tek tek peki. dünya hesapları bak bunalarınca gibi ince gidiyor peki. Ahiret dediğin peki ne oldu, donlastiği mi oldu? Birisi böyle çekecek, öbürü böyle çekecek vesaire. Bunun trafiği yok mu ya? İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu bir saat bir ilim meclisinde bulunmak, bir saat bir ilim meclisinde bulunmak, bir saat bir ilim sohbet mevazında bulunmak, 40 kere, her keresinde 40 gün çilehaneye girip, çilehaneye girip tesbih çekmekten çok daha üstündür diyor. Bu söz, bu söz kıyamete kadar izah ve şehri gerektirir. Neyi gördün büyük insan? Bir saat şuraya geliyorsun, vaaz sohbet dinliyorsun. Hı -hı. Öbür taraftan peki, e, her kerelesi 40 günden 40 kere bir haneye peki tarikat dersi yaz. Sultan diyor ki olmadı, olmadı. Ya, ya ne olacak peki? O bir saatlik ilim var ya, onu dinlemen gerekir değil. Sen talikat dersine meşgulsun diyor. Resuletken ilim zikirden üstündür, diyor. İmam-ı Şafi'ye akeza öyle, aynı nokta İsrail'dir peki. İslamiyetin ilimdir, ilim. İlimdir, ilim. Üzgür değil, zikret değil. Veya yemeke suyit, cihada git değil, namaz kıl, oruç değil. Çünkü hepsi ilme tabidir. Hepsi ilme tabidir. Hepsi ilme tabidir peki. İlim o kadar muhteremdir. Bir de o kadar peki, yani şerefli bir meslektir. Timadık'ta Barani'nin rivayetine göre, Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duyurdu ki, erken cennete girecek hoca, en son cennete girecek. Hoca diyecek ki Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi, benim yetiştirdiklerim talebelerim benden önce içeriye girdi. Benim müritlerim benden önce içeriye girdi. Beni bıraktın en sona Allah'ın. Allah bu ne iştir diye, hoca istihsarda bulunacak. Mevlâ'dan bunu izanist diyecek. Cenab-ı Hakk ki, Hoca, senkini onay veriyorsan, senkine, Ya Rabbi, havunu içeriye koy diyorsan, ben onu içeri koyacağım. Hocanın bize vermediği, hocanın onay vermediği insana senin onay vermediğini ben de koymayacağım. Bunu Allah söyleyecek. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Şimdi ha, ne hocası, ne şeyi vesaire, ne hürmeti, ne saygısı, bitti bunlar, bitti, bitti. Bu var ya, neler var neler Meşahit'in intikal eden, sormayın gitsin. Ahmetli Gönenli, Mehmet Efendi Allah gani gani rahmet eylesin. Allah Allah. Derdi ki, saatin zinciri biten dil itince eylemez tık Vakti gelince ruha derler çık, çık. Hatta Hak da kullu zira ahirette, ahirette dinlemezler, hıkmak derdi. Saatin zinciri bitince eylemez tık, tık vakti merhunu gelince ruha derler çık çık. Hatta kulluk eyle zira ahirete dinlemezler, hep ne? Öyle mühatif olduk.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 Genel ı düşman askerine müdahale et dediği kadar müdahale eder. Ötesini yapamazsın sen. Kılıcını diyelim mesela düşmana sokarsın öldü mü? Öldü. Tamam iş bitmişti. Ondan sonra vay gavur onu gavur, vay şu deyip de adamın gözünü oyamazsın. Bölünü kesemezsin, kulağını koparamazsın. Ne sana nereye kadar müdahale ediyse aha oraya kadardır. İnsanın üzerinde, ha benim üzerinde Allah var. ''Ben kanun tanırım ama ehli küfrün kanunu yoktur.'' La yakubûne fî mukminin illâ velâ'' ''Di mi?'' dedi Cenab-ı ''Bunların yeminlerine kanmayın, bunların sizinle yaptıkları antlaşmalara da inanmayın.'' ''Haa yapın antlaşmayı ama yani elimizi kılıcın körcesinden çekmeyin.'' diyor Cenab-ı Niye? O kendi nefsini filah görmüştür. O kendi üzerinde dedi Allah kabul etmediğinden ne yapacağı ne edecek belli olmaz diyor Cenab-ı Hakk'a Ama siz öyle değilsiniz diyor. 1985'te buraya bir Fransız geldi. Çanakkale Savaşı'nda bu istihbaratçıydı, istihbarat komiseriydi. Onunla konuşan Fransız konuşan arkadaş ona bir soru soru dedi ki Komutanım dedi, siz dedi işte 1915'lerde vesaire geldiniz Çanakkale Savaşı'nda bize karşı savaştınız. ''Unutamadığınız bir hatıra var mı?'' dedi. ''Çok'' dedi. Sen <gülüyor> anlatır mısın?'' dedi. Dedi ki, ''Bizim dedi bir Fransız askeri çok ağır yere aldı sizin ecdadınızdan.'' dedi. Adam dedi kan boşanıyordu, kalbıra dönmüş böyle sendeleye sendeleye düşeceği yere kadar gitmeye çalışırken dedi, birden önüne bir hendek çıktı dedi. Hendeyen içerisinde sizden de birisi vurulmuş dedi, kan başanıyor ve artık ölecek dedi. Bir an dedi, öyle göz göze geldiler dedi. Yani artık o ana bakıyor, o ana bakıyor, el ve dar dar gibi. Sizin dedeniz dedi, hem de Hendeyen içerisinde, kan içerisinde, bizimkisi de artık bitti bitiyordu, güçlü düşecek dedi. O an dedi sizin dedeniz olan dedi Osmanlı askeri dedi, sağ elini cebine getirdi zar, zar cebinden dedi bir şey çıkartmaya çalışıyor. Bizim dedi, Fransız dedi, zannetti ki bu Osmanlı askeri silahını çekecek, beni vuracak. <gülüyor> Halbuki öyle yapmadı. Sizinle de olan zat dedi, cebinden zar zor bir gazlı bel çıkarttı dedi ki, al şunu dedi yarana sar dedi, ben ölüyorum sen yaşadın. <gülüyor> oraya kadar diyorlar. din oraya kadar diyor, vuramazsın, Vuramaz, öldüremezsin diyor peki. Rasul bu sefer yani bu muamele karşısında adam öldü bitti, Mermiden gitmedi daha Şu muamele karşısında öldü bitti de. Bu insanlar bana vatan bıraktı, vatan. Ben bugün vatanı satıyorum dedi. Bunun hesabımın intikamı çok fena olacaktır, Allah göstermesin. Allah'ın Rahîm Rahman'ı ismin var ama Allah'ın bir de müntekin ismi var. فَإِنَّا لَيْسَابِ دَاحِلِمْ Cenab-ı Celle Celaluhu'nun Mevdan'ın peki müdahale ettiği kadar eğer müdahale yaparsan bu kasdaki insana eziyet değildir diyor. Belhuvâ, belhuvâ intisâlu emrillâhillelî emrillâhü teâlâ bu var ya Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlemekte o kadar. Ben, ben sadece Rabbimi dinlerim, Rabbim vur derse vururum, kır derse kırarım. İmama Rabbani Kudüs'e sırrı duyuruyor ki, hiçbir amelime gü gümanım yok diyor, hiçbir amelime güvenmiyorum fakat bir amelim var ki ona çok güveniyorum diyor. İnşallah o amelim diyor beni diyor, yani bizim hak edecektir diyor. Nedir o diyorlar? Diyor ki ben Allah arasında düşman olanlara çok şiddetli düşmanım diyor. Allah bime ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sallamına basın kesilen insanlara çok fena kasmın var bildik ama diyor. Aha diyor bu duygumu güvendiyorum. Şimdi diyalog çağrılara dinlenme şunlar, işte humanist yaklaşımlar, insancıl olmak, dinlenme olmak vesairelerine vesaire. önce nahat yene dökülen kanlarını saplarını versinler. Ondan sonra konuşalım diyalogu mi sen peki şu an mağrupsin, ne siyaseten bir hakimiyetin var, ne iktisaden bir hakimiyetin var. Her noktada peki zafa maruz kalmışız biz değil mi? Güçmüşüz peki, elin gavuru sana diyalog diye vesaire, ne oldu şimdi peki burada? Kendini temsil edecek peki, yani kariyerin yok, gücün yok, kuvvetin yok peki. Adam seni sanayisiyle, teknolojiyle şu an zaten boğdu seni peki. Ve neticede peki savaşsız, kansız, ne bilin baruksuz, bilmem nesiz teslimete gider bu iş. Niçin peki ben dünyaya hakimken batı Avrupa'ya girip de fennet diyaloğa da girmedi, şimdi giriyor. İşin işini derin hesaplar var, derin hesaplar var. Ne gibi diyor sultan? Mis tezzanil vikri peki. Mesela diyelim ki e, bir insan maazallah bir zina işlese hem de bekar. Bekar insan mesela bir zina işlese adduhu saltin. Onun cezası yüz, yüz kırbaçtır. Evli ise rejmedilir peki. Rejmedilir. Neticede bekar ise ona yüz denek vurulacaktır. Ev zâde ahadun halâ. Niyetin, peki bir insan kalkıp da yüz tane değil de ulan seni gibi seni 101 bir vursa yana kâdın olmaz diyor, bu zulümdür diyor, bu zulümdür diyor. Rasulü Ekrem ve sellem, buyuruyor ki, اِذَا تَبَحْتُونَ فَاَصُلِنْ ve وَاِذَا تَتَرْتُونَ فَاَصُلِنْ كِتَّةَ buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, öldürdüğünüz zaman diyor, güzel öldürün diyor, hayvanı kestiğiniz zaman da şefkatle merhametle kesin diyor. Kasaplar geliyor şimdi, kurban gelecek peki, nasıl hayvan diyor peki? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve diyor ki, seve seve üçlü tane efendim yani, yani hayvanı keteceksin o anda bile hayvanın gömünü yapacaksın demek değil mi bu? Resul-i Ekrem 10 bin tane birlikte Mekke-i Feth'e gidiyor. Ee, e, Mekke'ye yaklaşıldı, Resul-i Ekrem orduya dur emri verdi. Dedi ki, Ya Resul-i Ekrem ne oldu? Düşman yok, bir şey yok önümüzde. Dedi ki, şuraya bakın dedi. Resul-i bir köpek yol gösterdi. Hayvan doğum yapıyor. Hayvan bir taraftan doğum sancısı, bir taraftan geliyor bunlar on bin kişi çiğnecekler beni öldürecek. Hayvan neye yalanacağını şaşırdı. Resul-i durun dedi. Hayvan doğumunu bitirdi. Ondan sonra sahabe, köpeği de, eliklerin de öpeceklerini aldılar. Köpekle birlikte öpe Bir köpeğin hatırı için, gönlü için on bin tane on bin tane sahabeyi o orduyu durduran Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem, bize böyle bir gönülle veyyeti bıraktı. Şimdi o köpekleri peki, vur, öldür götür vesaire. Birinci yanar bir patlak verdiği zaman, İstanbul'daki köpekleri öldürmek için getirip onları şu Marmara'da bir hayır sırada var, o adaya bıraktılar. Ölsün diye hayvanlar orada. Hayvanları bıraktılar, hayvanlar e, açlıktan bir bilgilerini parçalıyorlar. Arkadan bir yanar bir patlak verdi. Benim bunu anlamam ben. Ben Cenab-ı Hakk'ın kanunu uygulanıyor mu, uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa eyvallah, onun ardından gelen hayırı buraya bağlarım. Eğer ila şeriat bir şey yapılıyorsa, o zaman gelen belaları da oraya dağlarım dünya hakimi var, dünya kanunsuz değil. Ya yani Allah aşkına, Allah aşkına depremi konuşuyoruz, depremi bir takım hem ilahi sebepleri var diyoruz değil mi? Eyvallah. ya yani şimdi konuşamazsın bunları, ne bir suç oluyor vesaire. Ya, soru soracağım Allah aşkına, suçsuz ceza olur mu ya, suçsuz ceza olur mu ya, suçsuz ceza olur arkadaş? Yüz tane sopa kurumda kadar zina olmaz. 99'da vursan olmaz. Ya Melda ne kadar vurun diyorsa, müdavrum diyorsa daha o kadar vuruyor. Valla yümevdik izahin. Eğer sen 100 denet vuracağına, peki 101 vursan ne olur peki? Bu eziyete gider bu. Bu eziyete gider bu. Onu incittin, o zinadeni incittin, Melda'yı incittin. O zaman peki bu işten biz rahmet bekleyeceğiz mi? Zahmet bekleyeceğiz.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 Dolayısıyla, dolayısıyla hassas bir nokta. Bir ki, mesela İmam Gazali rahim-i Allah'tan Yusuf ibn-i Sinam, min acil abidin diye Gazali, sokağa çıkmazdı. Dediler ki niye sokağa çıkmıyorsun? Ya dedi bazen selamun aleyküm diyorum dedi. Karşı taraf dedi e, selamımı almıyor dedi. Eğer dalgınlığa geliyor vesaire. E, selamun aleyküm diyeceğim. Benim selam vermemden dolayı karşımdaki adam da selamımı almadığından onu günaha sokacağım dedi. Ondan sonra ahirette onun kırılmasına, budanmasına sevap bulacağım En iyisi sokağa çıkmayayım. Çünkü insanlar selam almakta gerçeklik gösteriyorlar benim yüzünden vebale girmesin diye millet, sokağa çıkmıyorum derdi. Ebu Darda radıyallahu anh, çocukların elinde kuş yavruları gördüğü zaman, yavrum derdi, onları bana dersenize, satsanıza, olur amca satalım derlerdi. Ebu Darda radıyallahu anh, para verirdi, kuş yavrularını alırdı onları, yuvalarına koydu. Bir başka her yavrıdan analarını çocuklar tuzakla yakalasalar, yavrum derdi. O kuşu bana satsana, satayım amca derlerdi. Neticede peki, neticede e, bu kuşlar analarını satın alırdı, onlarda ağz alıp uçururdu vesaire. Şimdi indir aşağı. Vur, kes, doğra, öyle mi? Zevkine balık yapamıyoruz değil mi? Çeklere vermek için. O balıkların hesabı sorulacak. Bak insan hayvan gönlü alıyor, hayvanlardan da insan gönlü olanlar vardır. Hayvanlardan hayvan bile insan gönlü almayı kendisi içinin muazzandi bir ziyette kabul ediyor. Osmanlı Rus Savaşı'na girmiş olan Bayburtlu Sefer Efendi vardı. Allah canı rahmet eylesin. Adam gözlerini kaybetmiş bir savaşta. Kimsisi de yoktu. Bir kedi kendisine ona hizmete bak etmişti. Camiye ona kedi getiriyordu. Camiden ede o kedi getiriyordu. Ezan vakti geldi. Miau miau o kapıda bağırıyor kedi. Sefer Efendi'nin abdestini alırdı, Sefer Efendi'yi alırdı, camiye götürürdü. Yol biraz uzundu, ayaklarına dolanıp yanlış gitti mi? Vay vay vay derdi falan filan, yanlış gidiyorsun. Sefer Efendi yolu alırdı vesaire derken, hayvan, yani tüyleri var, işte kedi şekli. Ama hareketler aynı insan hareketi. Camiyeni bırakırdı, camiyeni dibinde beklerdi, kafanın dibinde beklerdi. Sefer Efendi camiden çıkardı, çıkardı, Sefer Efendi alıp evine götürdü. Kedi! Kedi! Kedi! Kedi! Sefer Efendi'nin gönlünü almaya hayvan kendisi için en büyük hizmet ve şeref kabul ederdi. Benim rahmetli babam 24 yaşında vefat etti. Ben 2 ay yaptım. Allah adresin babalarına rahmet eylesin. Bir köpeği vardı. Babam vefat ettikten sonra bir hafta mezarın üzerinde <gülüyor> <gülüyor> yemedi, içmedi. Peki hayvan ağlamaktan bir ağrıdı gitti. ahmet Rasim, Şehir-i Ekürtler'e diyen iftahı diyor ki, şu Taksim'de İstiklal Caddesi var ya, İstiklal Caddesi, büyük bir cadde, kalabalık bir cadde. Eskiden ecdat diyor o caddeye böyle, 5 metre, 10 metre arayla saman torlardı diyor. Eskiden bu tramvay gibi arabalar, payton gibi işte arabalar, atlarla çekiyordu malum. Hayvan dediği o caddeye geldiği zaman, saman yemekten zaten araba gitmiyor. Neyse aşağı inerdi şey, kaytolucu e, veya işte arabacı, tutarlı bir beydirin yularlarından hayvanı o şekilde çekeçili çeke bitirirlerdi. Ecdat de <gülüyor> niye saman koydu şeye, caddeye? Ecdat şunu düşünüyordu, buradan geçen arabalar veyahut da tramvay gibi arabalar işte atlada çekiliyordu. Hayvanlar yürürken manları Demiroğlu'nun katır, katır kutur, katır kutur, katır kutur, katır kutur, her iki ses yapıyor. Etrafta hastalar, var, evlerde rahatsız olan var. Uyuyanlar, onları renci denetmeye benim hakkım yok derlerdi. Allah! Sen şimdi gel burada kapı gürültlerinden bam! Gül! Sanki burada iş merkezi oldu. Sokaktaki gürültlerinden haddi hesabı yok vs. Ne insan mı? Ya! insanlık bitti. Angarlı, Mahmet, Hütfü, Efe, Kudli, Sırınlığı gibi. Allah bizi insan eder. Ecbet samanları koyuyor. Niye? Belki çünkü samanı gördüklerinde eğiliyor hayvan. Ortaları yerken araba duruyor, sonra oradaki zamanı yiyor, biraz daha gidiyor hayvan, onu yiyor, biraz daha gidiyor, araba <gülüyor> gidiyor. Evde hasta olan insan, arabanın gürtüsünden renci dolmuyor. İnsan kalbi. Gönülü yakmak halilin, Kabe dünyanın etmeyden yeydir. Dini mahzunu şahat etmek, Kul azat etmeden yevdir de evde ecdaat. Bırakarsan bu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu elde ettiğimiz güzellikleri tekrar elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Madarafda reikul dize sirruhu bir mektubuna gireyken diyor ki tarikat diyor eli, be, te, öğretir gibi insanlar öğretilmesi lazım. Bak burada der ki, yani aşırı derecede misal veriyorum size, acizane, kafirane, biz emanetçiyiz yani, ne duyduysak ne okudursak, aa işte böyle bir bakıyoruz, senin anlayacağın, niye, niye, niye, şu, şu konuşulan peki, şu konuşulan dünyanın en ciddi meselesi bu, niye, çünkü insan kalp Arş-ı Rahman'dır, arşı ı Kebir, kainatın en büyük parçası Arş-ı Ala. Ama insan kalbi ondan daha bir Murabdani. Allah oraya ezmada sıfatıyla tecelli etti, senin kalbine ızzatıyla tecelli etti. İnsan kalbi ziş şuurdur, ziyi huzurdur. Mevla'nın kendisine tecelli ettiğini anlar Arş-ı Rahman ise yani Arş-ı Ala ise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 Okutur gibi insanlara anlatılması lazım. Onun için Ehlullah'tan sapma. İnsan gönlü yemekten anlamaz. İnsan gönlü ve kalbi fedüstü içmekten anlamaz. İnsan kalbi ve gönlü şarkıyla, türküyle mest olmaz. İnsan kalbi Mevla ile Aa, Kelamullah ile, Kur'an ile, insan gönlü Muhammed Mustafa ile, onun adli-i şerifleri ile, insan kalbi Ebnullah, Evliyaullah ve onların kelamıyla ile ancak mest olur. Akşerleri hayre'yler, zannetmek ki gayreyle. Arif anı seyreyle, mevme görelim neyler, sen güzel eyler. Sen hakka tevekkül kıl, tenfiz rahat bul, sabreyle ve razı ol. Mevlen görelim neyler, neylerse sen eyler. Hallak-ı Rahim oldur, Rezzak-ı Kerim oldur, Ba'ali Hakim oldur. Mevlen görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kavbi-i hacatı, Kıv'an'a münacatı, Terkeyle muradatı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler Bir işi murat etme, olduysa imat etme Hakkandır o reddetme Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler Dene şu niçin şeyme yer ol öyle Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neyler sen güzel eyler Hiç kimseye or bakma, incitme gönül yıkma Sen nefsine yan çıkma Mevla görelim neyler, neyler sen güzel eyler Hiç kimseye or bakma, incitme gönül yıkma sen nefsine yan çıkma. Neyle görelim neyler, neyler sen güzel eyler. O sabrı elimdir takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Dövme görelim neyler, neylerse güzeleyler eyler Her dilde aranadı, her candanım yadı, her kulladır indadı <gülüyor> Dövme görelim neyler, neylerse güzeleyler eyler Maçar kalacak yerde, mayah açar ol perde, derman eder ol derde لا لا غرد النيلار <سؤال> نيلار سنجز ليلى يا موطي وركضاني يا ترجيني نطيع يا قاضيته يا راقي لا لا غرد النيلار نيلار سنجز ليلى بو ناس لا يور الماء نفس لا تفيك الله Kalbinden bırak olma göre Neyle görelim neyler sen güzel eyler Vallahi güzel etmiş Billahi güzel etmiş Vallahi güzel etmiş Allah göre nimetmiş, Netmişse güzel etmiş Hey koca Erzurumlu İbrahim attı bu bize sırrı. Sen bunları söylemeye, sen bunları yazmaya üşenmedin. Neler yaptın, neler anla! Biz okumaya ve dinlemeye bile usandık, bıktık! Ne olur bizim ruhi siyahımıza bakma! Erzurumlu İbrahim Hakk'ı kutbize sırrı bütün gönlü sana veda olsun. Hmm. Yarar Rab dostlarının şefaatinden mahrum eyleme! Hmm. 31 kıtalı, ben sadece 13 kıtasını buluracağım. Neler neler neler, neler neler neler neler, bu markette neler yok ki bu mağazada, hanıya müştereyim <gülüyor> mi? bile bilip bakmıyorsun yahu, ondan sonra yok yok bilmem ne, şu bu vesaire, şikayetin ne var?